Ağabey بالله Şeytanı Rje'nisme Rəhman Rəhim. Alhamdulillah Rabbı Alimin ve Salat ve Salamı Rasulü Muhammed ve Ala Alı ve Ala Alıhi ve Cehbihi ve Mançara lanehihi ve Manı Tbağı bi İhsan layumedim. Rabbı Şırp bi Sdri ve İsl bi Amri ve Hlukta bi Lsniykağı bi Kavlı. Allahım Məllemnə Məyımfanı Mımfanı bi Məllemtənə ve Zin Gəlmen bi Rəhmət K. Yarhman Rəhmin. Amma Geçen hafta hatırlayacak olursanız 14. cahiliyen özelliğine kadar Allah'ın fazlıyla, lütfuyla varmıştık. Öncesinde 13 ve 12. hasletleri özellikleri irdelemeye gayret ettik. Şöyle kısa özetleyecek olursam 11, 12 ve 13. cahiliyen özelliği, sahih olan kıyası inkar etmeleri, doğru olan sahih olan kıyası inkar etmeleri, batıl kıyası kabul etmeleri ve üçüncüsü de alimler ve abidler hakkında aşırı gitmeleriydi. Allah azze ve celle subhanahu ve taala nasip ederse inşallah bugün 14. esas'tan 14. asıldan devam etmeye gayret edeceğiz inşallah. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah İslam bozan 14. unsuru diyor ki anne kullu ma taqaddame e, bu daha önce geçen her şey. Yani 10. maddeden 14. maddeye kadar geçen her şey Bunların hepsi mebniyün ala kaidetin bir kaide üzerine bina olmuştur. Bir kaide üzerine bina olmuştur. Nedir o da? فَهِيَ النَّفْيُ وَالْاِتْبَاتِ O, ispat etmek ve nef iptal etmektir. فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَى وَالْظَنْ وَيُعْرَضُونَ عَمَّا آتَهُمُ اللّٰهُ Onlar hevaya ve zanna tabi olup Allah'ın onlara verdikleri delilleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Şimdi güzel kardeşlerim, bu 14. asılla alakalı, 14. cahilinin vasfıyla alakalı bazı noktalara temas edeceğiz, bazı noktalara işaret edeceğiz inşallah. Ardından 15. özellikle bugünkü dersimizi tamamlayacağım inşallah. Şimdi şeyh kısa kısa cümleler, kısa kısa öz öz ifadeler kullanmasına rağmen cümlelerinde ve ifadelerinde anlattığı şeylerde var olan manalar ve var olan <gülüyor> e, fıkıhlar, çok fazla. O yüzden kelimelerin her birini açacağız inşallah. Şimdi öncelikle kardeşler, insan hakkı ispat etmek, batıl da nefyetmek gibi bir mükellefiyet altındadır. Allah ona birçok şeyi emretmiştir, birçok teklif vardır Allah'ın ona emrettiği. Namaz, oruç, zekat, hac gibi. Bununla beraber Allah'ın bize emrettiği başka bir şey de ispat ve iptal. Nedir? Neyi ispat ederiz? Allah Azze ve Celle'nin ispat edilmesini emrettiği, vacip kıldığı kesin olan gerçekler. Allah'ın emrettiği kesin olan gerçekler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاسْصَارِكُ وَاسْصَارِفَةُ فَقْتَوْا اَيْدِيَهُمَا Hırsız erkek ve kadının elini kesin diyor Allah subhanahu aleyhi Şimdi bir kul bu çok açık ifadeyi Allah'ın kitabında çok açık beyan ettiği bu gerçeği ispat etmekle mükellef. Ve da Allah diyor ki Firavun kafirdir veya iblis kafir oldu. İnsana teklif edilen şey nedir? Allah'ın onun hakkında bu ispat ettiğini gene ispat etmesidir. Yani biri kalksa dese ki o Müslümandır, o kafir değildir. Bu ne yapmış olur? Allah'ın ispat ettiğini nefret etmiş olur. Dolayısıyla biz özellikle son günlerde bu Arap baharıyla beraber bu e, bazı toplumların böyle ayaklanmaları, gösteriyle beraber çok fazla duyduğumuz bir kelime duyuyoruz. Nedir o? Hürriyet kelimesi. Yani mutlak manada hürriyet diye bir şey yoktur. Allah size bir şeyleri ispat etmeyi emretmiştir. Size farz olan onları tasdik etmektir. Bir şeyleri de iptal etmeyi Allah. Yani onlardan etmeyi Allah emretmiştir. Onları da ne yapmak gerekir? Nefyetmek gerekir. O yüzden özgürlük diye bir şey safsatatan öyle bir şey değildir. Bu kadın için de geçerlidir, erkek için de geçerlidir. Yoksa bir takım cahillerin algıladığı gibi hürriyet erkeğe gelince ucu açık bir şey. Kadına gelince de kapalı bir şey olmaz. Özellikle son dönemde müşrik e, insanların hayatlarında çok fazla görüyoruz. Mesela kız işte okula gitse bir namus problemi çıksa namustan konuşulur ama erkek gitti mi erkek adam yapar. İşte kız da tavlasın gibi böyle bir ee, maalesef cahiliye kafası var ee, hürriyet kadına kısıldığı kadar erkeğe de kısılmıştır İslam'da hürriyetin sınırları İslam'ın izin verdiği çerçeveler içerisindedir yani biz hürriyet hürriyet diyerek İslam'ın sınırlarının dışına ne yapamayız bugünkü müşriklerin cahiliye ehlini algıladığı gibi çıkamayız kardeşler tabii hakkın ispatı ve batılın yanlış olanın iptali neyle gereklidir delille e delilin olmadığı yerde kimse kimseyi bir şey ispat etmeye veya iptal etmeye zorlayamaz. Delilin olmadığı bir yerde kimse kimseye bir şey ispat etmeye veya iptal etmeye zorlayamaz. Özellikle bu konu hem asrımızda hem de geçmişte bidat ehli olan, bidatlara sapan, Allah'ın ve Resulünün asıl demediği şeylere asıl diyen, sonra da bu asla iman etmeye vacip deyip, bu asla iman etmeyenleri küfre izafe etmek noktasında bidat tehlini tutumunu ifade etmektedir. Bidat ehli kardeşler ne yapmışlardır? Onlar Allah'ın ve Resulünün ispat etmediğini ispat etmişlerdir. Birkaç tane anlaşılması için örnek vereceğim. Mesela tabi burada şunu da iyi bilmek lazım. Az önce bir esasdan bahsettim. Dedim ki bir şeyin ispatı veya iptali için delil lazım. Ispat ederken de delil, iptal ederken de delil. Peki her delil getirdiğini söyleyen doğru yapmış olur mu? Yok. Delil yerine konduğunda delildir. Yoksa alakasız alakasız istidlallerle ben delil getirdim, kaç taraf getirmedi gibi cahilce ve çocukça kavgalar ancak bu dinin cahili, bu dinden gafil kalmış insanların birbirlerine hüccet getirişleridir. Mesela bir tane örneği bunu. Allah ahirette görülür mü? Ben yani Mutezile ile Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in birbirine gediği ihtilaflardan bir tanesidir. Ehli sünnet vel cemaat sahabe tabin ve etbaat tabin icma etmiştir ki sahih sünnette de sabit olmuştur ki Allah azze ve celle subhane ve teala kıyamet günü kendini kullara gösterecektir ve kullar da Allah'ı göreceklerdir. Bunu inkar ederken mutezile hangi ayeti getirmişler? La tudrikul ve huve yudrikul Bakışlar onu kapsayamaz, o bakışları kapsar ayetini getirmişler. Şimdi bu ayeti kerimenin Ehl-i sünnet vel cemaat ile mutezile arasındaki khilafa, delalet eden tarafı neresidir? Hiçbir yer. Çünkü Allah bu ayeti i kerimede idrak kelimesini kullanmıştır. İdrak bir şey kapsamak demektir. İdrak bir şey ihata etmek demektir. Araplar okyanusa muhiyyat derler. Arapça aslı ihatadır. Yani kapsamak demektir. Okyanusa neden okyanus demişler? Su bütün karayı kapsadığı için yeryüzünde biliyorsunuz dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Su karaların her tarafını kapsayan en büyük su kütlesi olduğu için ona muhid demişler. Yani kapsayan demişler. Okyanusu böyle isimlendirmiş. Tabi bunun haricinde dediğimiz gibi bidat ehlinin bu getirdiği, mutezile gibi bir bidat ehlinin bu getirdiği, işte bakışlar onu kapsayamaz, o bakışları kapsar. Ayet kelimesinin ehli sünnet ve cemaatle mutesilenin tartıştığı konuyla uzak yakın alakası yoktur. Çünkü Allah'ın yarattığı mahluk olan göz, yaratılmış olan göz, yaratılmamış olan, sonsuz olan, gücü ve kudreti ölçülemeyecek olan Allah azze ve celle, Subhanahu ve Taala'yı tamamıyla kapsayamaz. Yani çünkü biliyorsunuz yaratılmış olmanın şartı nedir? Yaratılmış olmanın şartı bir sınırın var oluşudur, Bir sınırın var oluşudur. Yaratılmış her şeyin boyu, eni, hacmik ve kapsadığı bir alan vardır. Bunlar Allah için söz konusu olmaz. Çünkü Allah sınırı yoktur. Yaratılmış bir gözün ki onun bir sınırı vardır. Onun yaratılmamış olan, sınırı olmayan bir varlığı idrak etmesi bakışıyla mümkün değildir. Ben önümde duran bu insanı her boyutuyla eni boyu tamamiyle idrak edebilirim, görebilirim. Bak, her kısmını görebiliyorum. Ama Allah için bu söz konusu olmaz tabii ki. Allah'ın ayette nefiyettiği, Allah'ın görülmesi değil, Allah'ın görülmesi değil, nefiyettiği Allah'ın idrak edilmesidir. Çünkü biz bazen öyle büyük cisimlere bakarız ki cismin tamamını görmemekle beraber onu gördük sayarız. Mesela Güneş'in çoğu zaman ışınlarını görürüz. Güneşin bir kısmını görürüz, güneşi gördük deriz. Oysa ki tamamını da idrak edememişizdir. Veya dünyaya baktığınızda dünyanın her cihetini ne yapmıyorsunuz? Şöyle bir dışarı çıkıp önünüze baktığınızda dünyanın her cihetini kapsamış olmuyorsunuz. Ama buna da bakmak deniyor. Özet itibariyle. Dolayısıyla delil yerine konması lazım ki delil olsun. Hatta İbnül Kayymi Rahimullah bu kaderiye sapık bidatçılarla alakalı şöyle garip bir hikaye anlatır. Biliyorsunuz kaderilerin ehl ehli sünnet ve cemaate karşı çıktıkları yer neresidir? Kaderiler demişlerdir ki Allah azze ve celle kaderi bize yazmıştır. Allah azze ve celle özür dilerim bize kaderi yazmamıştır. Kader bir ölçüdür. Biz kendi kaderimizi kendimiz yazarız. Dolayısıyla Allah'ın kader, kader noktasında bize iman etmeyi emrettiği gerçekleri bu şekilde yalanlamış oldular. Hatta Bunların son asırda tezahürleri var. İşte Mustafa İslamoğlu gibi, Abdülaziz Bayındır gibi Türkiye'de bunun bayraktarlığını şimdi yapmaya başlayan insanlar çıktılar. Ne diyorlar bu insanlar, ne diyorlar bu adamlar? Diyorlar ki Allah diyorlar kim, senin kimle evleneceğini bilemez. Sen ne zaman evlenirsin o zaman bilir, o zaman yazmıştır. Kader budur diyorlar. Ehli sünnet ve cemaat tabii bunlarla çok tartışmışlar. Yani bunların tabii bunun getirmesinin e, farklı farklı kendilerince yorumları ve delilleri var. Ama bunların hiçbirisi Allah ve Resulünün irade ettiği mana değil. Özet olarak İbnül Kayyum şöyle bir hikaye anlatıyor bu kaderilerle alakalı. Bir gün diyor kaderi adam karısını zina ederken yakaladı. Bidat öyle bir pisliktir ki adamın aklını götürür. Öyle diyor Peygamber Salahistan. Fitne erkeklerin aklını örter diyor İmam Ahmet Müsnedi'nde rivayet etmiştir. Karısını bir gün kaderi olan bu adam zina ederken bastığında ne yapıyorsun diye kocası sorduğunda demiş Allah'ın yazdığını amel ediyor. Allah böyle oldu böyle diledi. Öylese diyor bana hakkı bunun ağzıyla hatırlatan Allah'a hamdolsun anlıyor. Kendi mezhebine göre öyle olması lazım. Kendi batıl mezhebine göre. Hani bidat öyle bir noktaya vardırmış ki onlara akıl tamamen gitmiş. Akıl tamamen gitmiş. Birazdan anlatacağız. Özellikle kafirler birbirlerini neyle, Müslümanlar neyle itham etmişlerdi? Akılsızlıkla. Birazdan ayette ifade edeceğiz. Oysa ki kendileri akledememekten şikayet edecekler peygambere. Bu neyi gösterir? Bidat ehli de, şirk ehli de hayatları boyunca çelişkiler içerisindedirler. Bidat ehli de, şirk ehli de hayatları boyunca çelişkiler içerisindedirler. Söyledikleri bir söz diğer sözü yalanlar. Koydukları bir asıl diğer aslı yalanlar. Bu neyden kaynaklanır? Ispat ettikleri veya nef şeylerin Allah ve Resulünün ispat ettiği ve nef olmayışı hevalarının ve zanlarının belirlediği gerçekler oluşudur kardeşim Şimdi eğer Şeyh'in sözlerine dikkat edecek olursanız. Ne demişti Şeyh? Onlar nefi ve ispatta cahiliyen özelliği olarak. Hataya düşerlerdi, haktan saparlardı. Heva ile, zan ile ne yaparlardı? Ispatta bulunurlardı. Şimdi bakın birincisi, insan bir gerçekte hataya düşer. Hakka karşı bir yanlışa düşer. Hakkın zıttını yapar ama itiraf eder ki hak budur. İtiraf eder ki hak budur. Bugün birçok cahiliyeden akrabamıza, yakınımıza, komşumuza anlattığımızda, dinimizi onlara arz ettiğimizde hep ne derler bize? Ya hoca sizin din hak, sizin din doğru da biz ne yapalım işte şey yapamıyoruz. Yani amel edemiyoruz, bize ağır geliyor. Bu insan hevasına tabi olmuş bir insandır. Bu küfür açısından derece itibariyle daha aşağı bir mertebedir. Bu küfür açısından derece itibariyle daha aşağı bir mertebedir. Bu adamı haklı ile amel etmekten alıkoyan nedir kardeşlerim? Dünya sevgisi ve dünya şehvetleriniz. Dünya sevgisi ve dünya Şehvetleridir kardeşlerim. Peki ikinci kısım nedir? Hevanın sonrasında var olan zan. Adam itiraf etmiyor hakkının ne olduğunu. Diyor yok bu da haktır. Bu da doğrudur. Adam yanlışı iddia ediyor o da doğrudur diye mesela. Adam yanlışı iddia ediyor bu da doğrudur diye. Buna mürekkep cehalet diyor usulcüler. Mesela ben size diyorum ki bu nedir? Diyorsunuz ki bu bardaktır. Bu alakası yok bardak olmakla. Bu mürekkep bir cehalettir. Koyu katı bir cehalettir. Ama ben size diyorum ki bu nedir? Diyorsunuz ki ben bunu bilmiyorum. Bu basit bir cehalettir. Size derim ki bu kalemdir. İnsanlar buna kalem derler ve cehaletiniz gider. Cehalet arasında böyle bir fark var. Şimdi insan Allah ve Resul'ün ispat etmediği bir şeyi ispat etmeye kendi kafasından kalkarsa ve Hakka karşı bir batılı hak diye iddia ederse o zan etmiş olur. O hakikat olmaz, gerçek olmaz. La yughni innez-zanne la yughni anil hakki şey'en. Ayeti kerimede böyle söylüyor Allah Subhanahu ve Teala. Şüphesiz zan haktan hiçbir şeyi götürmez. Yani zan hak demek değildir kardeşlerim. Mesela çok zaman biz bazı şeyleri anlatırız şeriat adına. Allah böyle dedi, Resulü böyle dedi. Kavmimiz bize ne derler? Aa, biz bilmiyorduk. Biz bugüne kadar hiç anlatmadık ki. Bak bugüne kadar hep zannettik zaten. E Allah böyle diyordur zannettik. Resulullah böyle diyordur zannettik. Din budur zannettik. Şu şöyledir zannettik. Niye? İnsan bilgi üzere olmazsa ne üzere olacak? Zan üzere olacak. Kafasında kurduğu bazı yorumlar, çıkarımlar üzerine olacak. O yüzden e, batıl ehlinin, cahili ehli, ispat ederken ve nefh ederken şeriattan cahil olduklarından dolayı ispatı ve nefi neyle yapacaklar? Heva ve zan ile yapacaklardır kardeşler. Allah böyle kötü bir akıbetten bizi muhafaza eylesin. Cahiliyen 15. özelliği Bunu anlatırken de Şeyh diyor ki يَتِذَارُهُمْ اَنْ an اِتِّبَاءِ ittiba illahi <gülüyor> وَجَلْ Allah'a tabi olmakta Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tabi olmakta, Allah'ın dinine tabi olmakta özürler getirmeleridir. Bir ademil fehmi. Buranın altını çiziyorum arkadaşlar. Anlayışsızlık sebebiyle. Anlayışsızlık sebebiyle Allah'ın ve Resulünün din Allah'ın dinine tabi olmaktan dolayı özürler getirmeleri. Ke <gülüyor> Allah'ın şu sözü gibi Bakara Suresi 88. ayet-i kerime. Ve <gülüyor> kulûbuna Bizim kalplerimiz kapalıdır dediler. Başka bir ayet kerime Hut suresi 91. ayet kerime ya şu aybun men nafkahu ketiiran mimma takul Ey şu ay, biz senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz dediler. Fa Allah onları yalanladı. Ve ben yine ne der ki bir sebebi Allah beyan etti ki bu halde olmalarının sebebi kalplerinin mühürlenmesidir. Vatteba bir sebebi kufrihim. O mühürün çakılması, mühürün vurulması da ne sebebiyledi? Küfürleri sebebiyledi. Şimdi bu madde o kadar fıkı hikmeti güzel neticeyi içerisinde bulunduran bir madde ki az önce ifade ettiğim gibi güzel kardeşlerim. Şöyle yeni gelen arkadaşlar kapıdan o arka tarafa doğru geçerseler güzel olur, giren arkadaşlar sıkıntı yaşamaz. Şimdi öncelikli olarak. Öncelikli olarak kardeşlerim, biz demiştik ki kafirler Müslümanları neyle itham ediyorlardı her zaman? Geçen özelliklerde işlediğim işte üzere akılsızlık anlayış sahibi olmamakla. İşte bu ahmakları dini kandırmış, bunlar anlamıyorlar, bunlar şöyle böyle ifadeler. Badü'r-ra'yi, bunlar görüşü düşük adamlar. Bunlar bizim kadar hıfızı kuvvetli, zeki adamlar değiller. Buna benzer müşriklerin neleri vardı? İtirazları vardı. Cahiliye ehlinin itirazları vardı. Diyordular ki bu Müslümanlar anlayış sahibi değiller. Bunlar anlamıyorlar. Kafaları basmıyor. Şimdi burada şeyhin getirdiği ayetlere baktığınız zaman müşrikler peygamberin anladıkları altını çiziyorum peygamberlerin anladıkları dinini inkar ederken ne diyorlar? Diyorlar ki kulubuna gülf kalplerimiz kapalı. Ya da ma nefkahu kethiran mimme tekul. Söylediğinin çoğunu anlamıyoruz ya şu diyorlar. Ne anlatıyorsun? biz Konuşuyorsun iki saattir biz hiçbir şey anlamadık. Az önceki ayet-i kerimelerde dediler ki bu müşrikler Müslümanlar için dediler. Ha. Bunlar anlayış sahibi değildir. Kafaları basmaz hiçbir şeye kafaları çalışmaz. E sonra hak din arz olunduğunda baktılar ki hak bu. Kaçacak yer yok, kaçacak bir yer var. Ne? Anlamıyoruz demek. Bunu mazeret olarak getirmek. Bakın, cahiliyenin genel olarak asıl özelliği mazeretçi oluşlarıdır. Münafıkların, müşriklerin, Kur'an'ın başından sonuna bakın. Ne kadar batıl ehli varsa hepsi mazeret koymuşlardır. Münafıklar, açın Tövbe Suresini baştan sona okuyun. Allah'ın onlara münafık demesi... Allah'ın onları münafık kılması ve sayması, münafıklıkla onları itham etmesi hep getirdikleri mazeretlerdendir. Peygamber infak istemiş onlardan, ya işte bu ay çok ödeme oldu da ondan şey yapamıyoruz biraz hakkını helal et. Mesela peygambere nasıl yaptılar bunu? Şöyle yaptılar, dediler ki Allah Resulü cihat için mal getirin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi, getirdiler bir tane mümin bir avuç hurma koydu. Peygamber'in önünde. Ya dediler böyle şey mi olur? Böyle infak mı olur ya? Adam gibi bir şey getirsene diye münafıklar alay ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kalktı. Dedi ki siz getirin. Onlar dediler ki ey Allah'ın Resulü biz ektik tarlayı. Tarla mahsul verecek biliyorsunuz Medine'de ne vardı? Hurmalıklar. Biz tarlayı ektik. Tarla mahsul verecek. Seneye bütün mahsulü sana vereceğiz. Resulullah'a demedi ki seneye ne vereceksiniz? Sanki o bir avuç hurma getiren mümin seneye gene bir şey vermeyecek mi? E gene verecek. Münafık yarının hesabı ile mazeretler getirdi. Müslüman gücü yettiği kadarını yaptı. E savaşa çıkın denildiğinde saçma sapan şeyler söylemeye başladılar. Dediler ki ya bugün çok sıcak Tebük seferi biliyorsunuz Tebük Sudur Arabistan Yarımadası'nın şu anda var olan Suud Arabistan devletin Kuzey kısmı, Irak sınırı ve Mekke'ye, Medine'ye yürüme mesafesi olarak aylar süren bir yol. Yaz dönemi Peygamber Sassam Emir vermiş Tebiyo sefere çıkacaklar. Tabi savaşmadan da geri döndüler bakın. Yani o kadar yolu gittiler hep insanların kafasında şey vardı. Ya bu kadar yol gidiyoruz nasıl savaşacağız bu adamlarla? Yorulacağız biz yorgun yorgun nasıl savaşacağız? Ya sonuç hesaplamak senin işin değil. Sen Allah'ın emrettiğini yap netice Allah'ın elinde. Allah dilediği şekilde tasarruf eder. Çoklarının bu kuruntuyla kendilerini helak ettiğini görebilirsiniz etrafınızda. Çoklarının bu yarının hesabıyla, yarıncılık zihniyetiyle, mantığıyla helak olduğunu görebilirsiniz <gülüyor> defalarla. Tebiyo sefere çıktıklarında dediler ki hava çok sıcak. Biz şimdi bu sıcakta nasıl gidelim orduyu? Sıcak geçsin, hava biraz serinlesin gideriz dediler. Bak demiyorlar yapmayız. Mazeret getiriyorlar, bahane getiriyorlar özür getiriyorlar koyuyorlar. Allah daayetle dedi ki kulna cehennem aşiddü harra leu Anlayıp akletseydiniz kafanız bassaydı cehennem ateşi o sıcaktan daha sıcaktı. Onu fehmederdiniz, onu anlardınız. O cihat yolunda çekeceğiniz eza, o cihat yolunda çekeceğiniz göreceğiniz sıkıntı size zarar vermeyecekti. Allah size yükü hafifletecekti. Hiçbir şey hissetmeyecektin. Senin için çok kolay olacaktı. Mesela şimdi cennetle alakalı naslar anlatılır. Cennette ne vardır de, biz biliyoruz. Cennette uyumak yok. Cennette Allah'a sürekli zikir var. E insan nasıl sürekli ibadet edecek? Yani sıkılmaz mı? Dünyada sıkılıyoruz. Resulullah ne diyor? Nasıl rivayetler sahabe tabi netba tabi bize açıklamış. Tıpkı nefes alıp vermenin nasıl bize zor gelmiyorsa... Şu anda nefes bizim için çok tabi bir şey. Kendiliğinden olan bir şeyse ibadet de cennette bizim için öyle olacaktır. İbadet de cennette bizim için öyle olacaktır kardeşler. Allah kolay kılacaktır. Sen iman edip teslim olsaydın Allah sana daha sonra ardından sebepleri kolay kılacaktır. O bütün neticeyi hesaplamak zaten mazeretçi münafıklığın işi. Yani bütün neticeyi hesaplayacağız kaygısına girmek münafıkların işi. Mümin yapmaz mı? Yapar. Yani mümin hesaplamak zorunda. Bakacak, bir şeye karar verecek, tevekkül edip amelini yapacak. Özet itibariyle kardeşlerin Tövbe suresine bakıldığında hep münafıkların emirlere mazeretler getirdiği görülecektir. Gene aynı şekilde kafirlerin Kur'an'a bakıldığı zaman mazeretler getirdiği görülecektir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Kerim'de birkaç kere tekrarla o gün onlara mazeretleri fayda vermeyecektir demiştir. O gün onlara mazeretleri fayda vermeyecektir demiştir. Defalarla. E, oysa ki dünyada birçok mazeret getiriliyor insanlar tarafından. Nedir o? Biz hep söylüyoruz. Mazeretin şeriata uygun olması lazım. Mazeretin şeriata uygun olması lazım. Bugün insanlar işlenilen şirklere, işlenilen küfürlere bir özür getiriyorlar. Ne adı? Cehalet özrü. Adam şirk işliyor, tamam şirk de kardeşim, adam bilmiyor, bilse yapar mı? Yani niye siz de millete ateşe atmaya çok meraklısınız? Sanki ateşin anahtarı bende, sanki cennetin anahtarı bende. Ben Allah'ın dediğini derim sana. Allah diyor ki, la bi. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Sen hangi cürretle bağışlar diyorsun? Sen hangi cürretle mazerettir diyorsun? Şimdi bir önceki kaideyle bunu birleştirdiğiniz zaman neydi cahiliyenin? 13. 14. özelliği cahiliye ehlinin isbat ederken ve iptal ederken heva ve zanla yapışlarıydı. Heva ve zanla ispat veya iptal yapışlarıydı. Sen şimdi bir şey ispat ediyorsun. Nedir o? Cahalet mazerettir şirk koşan için. E delil nedir kardeşim buna? Getir. Kul De hatu burhanukum'daki delilinizi getirin sözünüzde sadıksanız in kuntum Haydi getirin Allah'ın kitabından açık bir söz. Haydi getirin Resulullah'ın sünnetinden açık bir söz. 3-5 tane kapalı mesele var. Onları da hevalarına göre, zanlarına göre tevil ediyorlar, yorumluyorlar. Onun üzerine de ne bina ediyor insanlar? Onun üzerine de din, akide bina ediyorlar. Sonuç itibariyle kardeşlerim, cahiliye ehli mazeretten hiçbir zaman geri durmamıştırlar. Mazeretten hiçbir zaman. Mekke'deyken Allah Resulü sürekli sahabesiyle imtihan olunurken belalar şiddetlendiğinde müminler gelip mazeret sunmamışlardır. Ebu Zer el-Ghifari, peygamberin sadık dostlarından yakın, kendine sevimli kıldığı aleyhissalatü vesselam insanlardan. Ebu Zer, peygamber sallallahu Kabe'nin yanında hicrin duvarına yaslanmış uyuyorken gece vakti geldi peygambere dokundu, uyandırdı peygamberi. Aleyhisselatü Vesselam de Ya Resulallah Allah'a ne zaman dua edeceksin bu belaları kaldırsın bizden. Ne zaman dua edeceksin Allah bizim artık üzerimizdeki bu işkenceler? Habbab'ın sırtına demir eritilmiş konmuş. Bilal'in karnına koca kayalar konmuş. Üsümeyye ile eşi e, Yasir şehit edilmiş. Niceleri Rabbim Allah'tır dedi diye işkence çekmiş, eza çekmiş. Peygamber'e gelip demiyor. Ya kusura bakma biz daha sana yardım edemeyeceğiz. Seni seviyoruz ama böyle biraz ayrı duralım. Hani birileri tedbir yapar ya her zaman. İşte biraz uzak duralım ama biz bak gene senden ha. Yanlış anlama falan. Mazeret getirmiyor Ebu Zer. Diyor ki Allah'a dua et de Allah bunu hafifletsin bize. Artık kaldıramıyoruz, artık gücümüz yetmiyor. Resulullah ne diyor onlara? Vallahi siz çok sabırsızsınız. Demek ki mazeret getirme kimin işi? Sabırsız insanların işi. Sabırsız insanlar mazeretler sunarlar. Bizim bir tane öğretmenim vardı, her zaman sevdiğim ve her yerde naklettiğim bir sözü vardır. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur diye bir sözü vardır. Yani mazeretçi adam bahanesini bulan adamdır. İsteyen adam da yolunu bulan adamdır. Yani muhakkak ki insan sıkılabilir, insan daralabilir, güç yetiremeyebilir. Ne yapması gerekir? Allah'tan korkup sabretmesi gerekir. Ta ki Allah ona... Bir çıkış yaratana kadar. Cahiliye ehli o yüzden mazeretlerle bilinmiş, mazeretlerle meşhur olan kimselerdir kardeşlerim. Tabi burada önemli bir nokta var. Kadere de önceki maddede değinirken belirtmiştik. Allah Azze ve Celle'nin, Subhanahu ve Taala'nın şeyhin getirdiği diğer üçüncü ayeti kerimede Onların kalplerini mühürle, özür dilerim. Önceki ayet-i kerimede Bakara suresine geçen ve kulübüne hulf dediler ki kalplerimiz örtülüdür. Nitekim bugün birçok müşrik de bunu söyler. Davet ettiğinizde ya kardeş niye bu kadar zorluyorsun Allah dilese zaten biz de hidayete ermez miyiz? Dua et Allah'a o da bize hidayet versin. Bak bir de suçu Allah atıyor sanki Allah'a yol tutturdu da Allah ona yol açmadı. Aynısını Yahudiler de demiştiler. Onun atası olan Yahudiler de dediler. Dediler bizim kalplerimiz örtülüdür. Bizim kalplerimiz anlamaz. Tıpkı Hud suresi 91. ayet kelimesinde şu aybe dedikleri gibi, manafkahun ketira min takul. Ya şu ayb biz seni söylediğin çok şey fıkat edemiyoruz, anlayamıyoruz. O fıkatsızlık nereden kaynaklanır? İnsanın hakkın hakka karşı kalbini açma ışından kaynaklanır. Hakkın peşine düşmezse, hakkı aramazsa. Hakkı sormazsa, onun takipçisi olmazsa, kalp söylenen sözü idrak etmez. Nitekim nice insanlar vardır. Hep kardeşlerimiz yani yeni davete başlayan kardeşlerimiz şöyle zanneder. Ya biz hoca gibi anlatamıyoruz. Hoca bak patır patır ayetleri okuyor. Takır takır hadisleri getiriyor. O böyle dedi, bu böyle dedi de millet ondan iman ediyor zannediyor. Oysa ki bunun davetle imandan bir alakası yok güzel kardeşim. Bunun imanla hidayetle hiçbir alakası yok. Karşı tarafta sizin davet ettiğiniz şahıs Allah kalbini İslam'a açtıysa efemen şerahallahu sadrahu lilislami fehuwa ala min rabbihi. Sen Rabbinin İslam'a göğsünü genişlettiği, Allah'ın zikrinden dolayı kalbi açılan, kalbi ferahlayan bir kimseyle fevailun lilledeene gasiyat kulubuhum min Allah anıldıkça, Allah zikredildikçe kalpleri kas katı olan, kalpleri sertleşen kalpleri bir şey anlamayanların bir olduğunu mu zannediyorsun diyor. İşte iman edecek ve etmeyecek adamın farkı budur. O cahil de anlatsa, alim de anlatsa, adamın kalbi İslam'a açıldıysa çok delil anlatmana gerek yok. Birkaç tane asıldan, esasdan bahset, zaten o iman edecektir. Çok bir delile ihtiyaç yok, çok bir ayete, hadise ihtiyaç yok. O yüzden mesele kalbin mühürlenip mühürlenmemesindedir. Peki Allah azze ve celle kafirlerin kalbini ayette söylediği gibi mühürlediyse... Bu bir zulüm değil midir? Haşa vekeller Allah kimseye zulmetmez. Bu Allah'ın adaletidir. Çünkü Allah ayeti kerimede neyle onları yalanlıyor? Allah diyor küfürleri sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. İnkarları, nankörlükleri sebebiyle Allah mühürlemiştir. Yani yaptıklarının bir cezası olarak yoksa Allah durup dururken değil, kendi elleriyle kazandıklarının bir cezası olarak Allah kalplerine mührü vurmuştur onları. Yoksa Allah Azze ve Celle sapık kader konusunda sapkınlığa giden Cebriye'nin dediğini diyenler değildir. Ne demiştir Cebriye? Cebriye dediler ki biz tiyatro oyuncuları gibi tiyatro oynuyoruz. Allah bize bir kader yazdı. Allah bize bir kader yazdı. Biz zaten dışına çıkamayız. Zinna ediyorsak Allah istedi diye. Yani kasıtları yani Allah emretti biz Allah'a itaat ediyoruz yani. Faiz Allah bize yazdı diye dedi cebri sapıklar, kafirler. Oysa ki bu zulümdür. Hem birini bir şeye zorladıktan sonra hem de onun karşısında ceza vermek insanların aklında, insanların yaşam kurallarında zulüm olarak algılanır. Bu Allah'a zulüm nispet etmektir. Tabii ki kul Allah'ın kaderine boyun eğmiştir. Çünkü Allah kahardır, Dilediğini yapandır, dilediğini yaptırandır. Ama Allah birine... Bir şerri diledi ve yaptırdıysa bu onun adaletindendir, onun hak ettiği cezadandır. Nitekim Allah Azze ve Celle yapılan her iyiliği 700 misline kadar arttırarak ecrini ve mükafatını veriyorken yapılan kötülüğü birebir vermiştir. Bu Allah'ın rahmeti ve fazladır. Adalet olsaydı birebir vermesi gerekirdi öyle mi? Adalet neyi gerektirir? Bir iyilik yaptıysan bir iyiliğin karşılığında verilmesidir. Bir kötülük yaptıysan bir kötülüğün verilmesidir. Allah azze ve celle adalet sıfatına şu sıfatı da katarak merhamet ve rahmet sıfatını katarak Allah azze ve celle iyiliği 700 kat artırarak vermiştir. E bundan sonra da kim kalbini mühürletecek sebepleri elde ettiyse bu artık o kimsenin hayırsızlığından pisliğindendir. Abdullah bin Mesud diyor ki Radiyallahu anhu Allah kullarını yarattı. Celle Celaluhu. Kullarını yarattıktan sonra onların kalplerine baktı. En temiz kalp olarak Muhammed'inkini gördü. Aleyhissalatü Vesselam. Onu son peygamber yaptı. Sonra kullarının kalplerine tekrar baktı. Onların arasından en temiz kalpler olarak sahabeyi seçti. O sahabeyi de o peygambere arkadaş yaptı. Dava arkadaşı yaptı. Be peygambere gelen belalarda... Aleyhisselatü Vesselam'a gelen şiddetli ezalarda sahabesi ona sahip çıktılar. Peygamber taşlanıyorken yanında götürdü evlatlığı Zeyd. Peygamber'e gelen taşları engellemek için vücudunu siper yaptı. Ona rağmen ayakkabıları kan dolana kadar peygamber taşlandı ama Aleyhisselatü Vesselam Zeyd göğsünü siper etti. Niceleri etti. Peygamber'e suikast yapılacağı gece ki bak hakkı anlatan adama suikast yapılır ha. Böyle... Devletin yaptığı gibi 2 milyar maaş altına işte lojman, elektrik, su, doğalgaz zaten fatura ödemiyorsun. Devlet ödüyor hem de din anlatıyorsun hem de hak getiriyorsun. Öyle bir din peygamberin hayatında yok. Yahya aleyhisselamı Yahudiler öldürdüler, şehit ettiler. Nice peygamberler suikast geçirdiler. Allah Resulü defalarla suikast geçirdi. Kim hakkı yaşarsa, hakkı anlatırsa bilsin ki suikastla öldürülür. E nitekim birçok suikastla öldürülen sakallı var ha? Medya falan da bu çeçen cinayetleriyle falan baya bir çıkmıştı biliyorsunuz. Suikast hakka davet eden hakka çağıran hakla amel eden insanlara şeytanın bastırma politikasının, siyasetinin bir neticesi olarak her zaman karşıya çıkmıştır. Peygamber'e suikast irade ettikleri zaman aleyhissalatü vesselam kim yattı onun yatağına? Ali radıyallahu anhu. her davetçinin her hayra çağıran imamın Yanında onun ashabı, arkadaşı, onun yakınları olan kimseler olmuş. İsa'ya bakın. İsa dedi ki, Men ansari ilallah. Kim Allah'a ensar olacak, yardımcı olacak, yardım edecek Allah'ın dinine, peygamberine? Nahnu ve dediler ki havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız, biz Allah'a sevimli olanlarız. Biz bu yükü kaldıracağız dediler. İsa'nın etrafına toplandılar havariler. O Avrupa Birliği simgesindeki yıldızlar havarilerin adedidir kardeşler. O yıldızlar İsa'nın havarilerin adedi kadardır. Normalde Hristiyan birliğidir zaten. O yüzden Türkleri almıyorlar. Bunlar da yalvarıp yalvarıp duruyorlar alın da alın. Adamların din birliği zaten. O, onun siyasetle, devlet güçleriyle, coğrafyayla bir alakası yok. İsa Aleyhisselam'ın havarileri vardı ve davetine yardım ettiler. Her hakka çağıran, hakka davet eden insanın yanında yardımcı, destekçiler olması gerekir ki onlar belayı, şerri, ezayı defetsinler hak ehlinden. Onlar batılı korkutsunlar bununla. Batıl onlardan korksun. قَاتِلُوهُمْ قَاتِلُوهُمْ Hatta يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ Savaşın ki Allah elinizle onlara azap etsin. وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler topluluğunun kalbine de şifa versin. Bugün Suriye topraklarında bir İslam devletin ilanının varlığı, bir hilafetin ilanının varlığı. Bunun için birilerinin çalışıyor oluşu, birilerinin bu noktada güç kazanıyor oluşu. Koca koca devletlerin artık haber bültenlerinde artık karşılıklı oturup yaptıkları siyasi anlaşmalarda bizim gibi düşünen insanları muhatap alıp siyasi olarak güç saymaları kim, hangi mümin topluluğun kalbine şifa vermemiştir ki? Kime fayda vermemiştir ki? O yüzden kalkar Arsenal'in futbolcusu kalkar gelir Suriye'ye savaşmaya. Almanya'nın en büyük repçisi Ebu Talha gelir oraya savaşmaya. Daha yüzlercesi, binlercesi dünyanın her tarafında. Nerede, nereyle müminlerin kalbine şifa serpilmiş? Kafirlere karşı var olan bir cemaatle, bir kuvvetle. Cemaat imamsız olmaz, imam etrafında ona tabi olanlarsız olmaz diye. Onlar belayı böyle defettiler. Sonuç itibariyle bu her peygamberin ortak yürüdüğü yoldu güzel kardeşlerim. Tabi asla dönecek olursak, yani bu 15. kaide olarak, 15. cahiliyen özelliği olarak şeyhin getirdiği bu haslete dönecek olursak orada ne demişti? Allah küfürleri sebebiyle onların kalplerini mühürlemişti. Az önce hidayetten bahsettik. İslam alimleri kardeşlerin hidayeti ikiye ayırmışlar. Çünkü kalbi ikiye ayırmışlar. Demişler ki birincisi hidayet olan kalptir. Bu toprağa benzer. O toprağa ki tohum koyarsınız, su koyarsınız. Nasıl ki su ve to tohumun ardından nebat bitirir, meyve verirse bir şeyler çıkarsa ondan meyve sebze anlamında bir ürün mahsul çıkarsa bu işte Allah'ın hidayet edeceği kalptir demişler. Yani tohumun ve suyun var olmayışı tohumun ve suyun var olmayışı o toprağın hayırsız oluşu değildir. Allah o toprağa tohumu ve suyu il ulaştırdığında o toprak nebat bitirir. İman edecek kalp böyledir. Allah Azze ve Celle Subhane ve Taala'nın tohumu ve suyu nedir? Peygamberiyle gönderdiği o vahidir. İnsanda cahilenin pisliği vardır. Onu vahyin suyuyla yıkadığında o temiz olan toprak, o kalp nebat bitirir kardeşler. Cahiliyeyi o vahyin suyuyla yıkadığı zaman. Peki iman etmeyecek, kalbi mühürlenmiş hidayet olunmayacak kalp hangisidir? O çorak araziye benzer. İstediğin kadar sula, istediğin kadar tohum ek, orası tutmuyor. Toprak bozulmuş, yapısı bertaraf olmuş. Ne suyu tutuyor, ne sudan fayda görüyor, ne de tohumdan fayda görüyor. O yüzden Allah Azze ve Celle sen o, onların akledip, o kafirlerin akledip işittiğini mi zannedersin diyor ayeti kerimelerde. Yani siz hakkı ulaştırdığınızda onların anlayacağını mı zannediyorsunuz? Ya bugün birçok bir polyanna var değil mi? Nedir polyanna? Bir çizgi film kahramanıdır. Yani kafasına taş da düşse her şey iyi tarafından bakar. O, o öyledir yani her şey toz pembe bakmak zorundadır. Çocukluktan beri böyle insanlara bu tarz çizgi filmlerle insanları eğitirler ki hani insanlar başlarına gelen sıkıntılardan ders çıkarmasın, hep böyle şey baksınlar olaylara pozitif olumlu baksınlar kimse kafasını kaldırmasın diye. Bakın bu insanlar ne derler? Ya insanlar bilmiyor bilseler hakka tabi olacaklar. Allah katından kağıt mı verdiler sana? İnsanlar hakka tabi olmayı hak etse idiler sahabe gibi Tabi'in etba'ut tabi'in gibi onların yoluna güzellikle tabi olan sonraki çoğunluklar gibi Allah onlara hidayet ederdi. Bu Allah'a iftiradır, bu Allah'a zulümdür. Allah insanları küfür üzere topladıysa bu insanların kalplerindeki Allah'a olan nankörlük ve inkardan dolayıdır. Allah azze ve celle bugün fuhşiyatı yaymış. Bugün şirk küfür her çeşidi yayılmış. Allah'ın kaderiyle hepsi insanlar bunu hak ettikleri için. İnsanlar bunu istedikleri için ayet-i kerimenin sonunda beyan ettiği, anlattığı gibi. Dediğimiz gibi hidayet olunacak kalp zaten aslında esasında tabiatında hidayete hazırdır. Ve İbnül Kayyum Rahimullah bir hadis naklediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah bütün ruhları karanlıkta yarattı. Bütün ruhları karanlıkta yarattı. Sonra nurundan saçta o ruhlar üzerine hangi ruhun üzerine nur geldiyse ona Allah hidayet etti. Ona hidayet hak oldu. Ona hidayet hak oldu. Adamın ruhu temiz değilse, nurla yıkanmadıysa, o karanlıktan, pislikten arınmadıysa hidayete nasıl erecek? Toprak pis. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ben yani bu konuda söylediğim konuya işaret ediyor. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَحْتَدَوْا وَزِدْنَا هُمْ Onlar ki, o iman edenler, bakın altını çiziyorum. İman edenler hidayete erdiler, biz de hidayetlerini arttırdık. İman edenler hidayet erdiler, biz de hidayetlerini arttırdık. Çünkü zaten onların kalbi temiz topraktı, tohuma ve suya ihtiyaç vardı. Ne zaman ki onlar hakkın peşine tabi olmak için cesetlerini, organlarını, akıllarını ve kalplerini harekete geçirdiler. Allah Azze ve Celle de وَزِنَّهُمْ هُوْدَا diyor. Biz de onların hidayetini arttırdık. وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Takvalarını da ondan sonra biz verdik. Takva öyle. Kişinin kendi eliyle kazandığı bir şey değildir. Bugün cahiliye ehlinin zannettiği gibi. Cahiliye ehli ne zanneder? Yani ne kadar namaz kılmak için mescide kapanırsan o kadar takvalı olursun. Takva o değil. فَاَتَاهُمْ takvahum. Allah verir o takvayı. Allah nefsi yaratandır Celle Celaluhu. فَاَلْهَمَهَا فُجُورُهَا takvaha. Ona takvayı da, fujuru da ilham eden Allah'tır. Eğer Amellerimize baktığımızda hayır görüyorsak Allah'a şükrederiz. Allah bize kolaylaştırdığı için. Eğer şer de varsa nefsimizden başkasını kınamayız. Eğer bize ilham edilen fucursa o bizim nefsimizin pisliğindendir. Nefsimizin kötü hasretlerindendir. Gene Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsederken, şimdi bu bahsettiği özellik hidayetle alakalı olduğu için bu hidayet konusunu bayağı bir açıyorum. Bundan bitireceğim inşallah. Allah azze ve Kur'anı tanımlarken kitabında diyor ki: Alif Lameem Veri Kel Kitabul Arey ve fi Lil Muttaqin. Bu o kitaptır ki hiçbir şüphe yoktur. Muttakilere hidayet kaynağıdır. Allah Kur'anı Kerim'i ne diye vasfetti? Hidayet kaynağı. Suyun kaynağı vardır. Gidersin su içersin su alırsın. Neyin kaynağına gidersen onu alırsın. Öyle mi? Ama aynı Allah azze ve celle subhanahu wa taala başka ayeti kerimede diyor ki Kur'an için "Ve hu aleyhim ama." Kur'an onlara körlük sebebidir. Kur'an onlara körlük sebebidir. Nasıl olacak bu iş? Allah azze ve celle başka bir ayet-i kerimede diyor ki "Liyuhlikamen halake am beyne ve yihya men ahya an beyne." Helak olan delil üzere helak olsun. Kurtulan da Delil üzere kurtulsun. Kafirler iki sınıftır. Bir, hakkın ne olduğuna kafa kaldırmayan kafirler. iki hakkın peşine düşüp de yanlışa batıla sapan kafirlerdir ki onlar delil üzere helak olmuşlardır. Onlar helaklarının delillerini Kur'an'dan ve sünnetten çıkarmışlardır. Kur'an onlara körlük sebebi olmuştur. Okuyup yanlış anlamışlardır hariciler gibi, kaderiler gibi, mutezileler gibi. Cebriler gibi, maturidiler, eşariler gibi. Biliyorsunuz Kur'an mahluktur. Fitnesi ilk Emeviler hilafetinde çıktığında e, Süfyan İbni Uyyeyne Emiril mu'minin fil hadistir. Süfyan İbni Uyyeyne rahimahullah. E, şeyin hocasıdır. İmam Hümeydi'nin arkadaşıdır, dostudur, ilim arkadaşıdır. İmam Hümeydi de Bukhari'nin hocasıdır. Bunlar selefin büyükleri. Allah hepsine rahmet etsin. Bunlar Hümeydi, Süfyan, Bukhari... Hepsi diyorlar ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Bunu naklediyorlar. Ama baktığınız zaman Kur'an'da Allah mesela Kur'an'ı vasfederken diyor ki Onlar hiçbir muhtef olan şey duymasınlar hemen inkar ederler. Muhdefin minhu. İhtefa zaten onların delil aldığı kelime. Muhdef bir şeyin sonradan ortaya çıkması. Bak diyorlar Kur'an, Allah Kur'an'ı vasfederken muhdef diyor. Yani e, mahluk diyor demeye getirmişler. Ama bak sahabenin talebeleri icma etmiş. Bu küfürdür. Buna kâfir demeyen kâfirdir. Sahabenin talebesi en yani Sufyan ibn Uyeyni. Onlarca sahabenin dizinin dibinde ilim almış. Onlara talebelik yapmış. Onun gibi sahabeden, tabiinden etba, tabiinden niceler çokları kardeşler. Hepsi böyle anlamışlar. Niye o zaman muteziliğe körlük olmuş? Tekrar söylüyorum. Kalp ikidir. Bir, temiz topraktır. Suyu ektiğinde... Tohumu koyduğunda ekin biter. Üçüncüsü kötü topraktır. Tohum da koysan, su da oraya katsan oradan nebat bitmez, oradan meyve çıkmaz. Bu Allah'ın kaderidir, bu Allah'ın adaletidir. Allah kimseye zulmetmez. Allah kalplerdeki hayrın ne olduğunu en iyi bilendir. Bildiği ve gördüğü için de kullarından dilediğine hidayet etmiştir. Dilediğini de sapıklık üzere bırakmıştır. O yüzden konuşmanın az öncesinde zikrettiğim üzere olaylara zannan, hevayla, İyi pencereler takaraktan Allah'ın dinini değiştiririz de Allah korusun farkında olmayız. Az önce söylediğim gibi, müşrikler peygamberin hak dinine tabi olmak noktasında mazeret getiren varlıklardır. Bir bakarsınız cehalet mazeretleri derler, bir bakarsınız ikamet-ül gerekir derler, bir bakarsınız tevil derler, bir bakarsınız ikrah derler, bir bakarsınız başka bir şey derler, adam kafir olmayı kastetmemiş ki derler, derler de derler. Bu sözlerin hak olan tarafı da olabilir, batıl olan tarafı da olabilir. Hak neyle belirlenir? Kur'an ve sünnet ispat ettiyse ikrah gibi, İbnül Kayyum'un dediği gibi, ümmet icma etmiştir ki şirkin tek ruhsatı ikrahtır diyor. Bak, bu kadar açık ve net tek kelime, tek cümle. Şirkin, ikrah dışında cehalet, mazeret, tevil gibi engelini getiren insanların ispat etmesi gerek. Şeyh Ebu Batı'nın dediği gibi Muhammed bin Abdülhab'ın torunu. Kim derse ki büyük şirk işleyen, Cahise mazurdur, tevil sahibi ise mazurdur veyahut da e, ona hücçe tıkam edilmediği için mazurdur buna benzer sebeplerle şüphesiz ki o Kur'an ve sünneti yalanlamıştır, ümmetin icmasına muhalefet etmiştir. Ümmetin icması sabittir ki şirk işlen eğer ikrah altında değilse hangi özürle hangi şartla olursa olsun o müşriktir, o kâfirdir. Bu işte ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde olduğu kavim olan mezheptir. Ama dediğim gibi cahiliyenin özelliği olduğu için her dönemde bu aslı bozmaya kalkan mazeretler getiren insanlar ne yapmıştır, türemiştir. Burada kalacağız. 16. özellikten Allah nasip ederse inşallah haftaya devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاَلْلّٰهِ الْلٰهِ اللّٰهِ